Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, güzel bir soru sormuş. Diyor ki hocam fitne çok aldı. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki fitne çok aldı. Hiç kurtaramıyoruz. Evden çıkartacaksın diyor. Başımızı yerden kaldırmasak yerde gazeteler var atılmış. Onlarda çıplak resimler var. Sağa sala bakıyoruz müzik sesi var. Yani diyor ki her yerde fitne var. Ne yapalım? nasıl sebet kılarım bize bir nasihat eder misin? Evet arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Dinde nasıl sebet kılarız? Nasıl aynen tampoda, aynen imanda kalırız? Bu arkadaş bunu soruyor. Bu da güzel bir sorudur. Her Müslümanın bilecek bir sorudur. Yani bir cevabını bilecek bir soru olması lazım ki çünkü hepimiz mümin insan. İmanını güclü tutmak zorundadır. Güclü tutmasa akıntı alır bunu götürür. Bugün de fitne zamanıdır. Alimler diyorlar ki fitne zamanında insan içi şeyden e, çeşit e, sebebe sarılabilir. Birincisi diyor ki alimler, burada neye sarılacaksınız? İman ve yakin. İman ve yakin. İman nedir? İman dedik, itikattır. kavuldur, emeldir. İtikat kalbimizden, dilimizden, ikrar amellerimizden, yakinde buna biz muhakkak inanırız. Bu bizi cennete götürecek bu iman. Bu imanı doğru işleyeceğiz. Doğru işleyeceğiz. Bu imanın içinde neler var? Bir sürü altında meseleler var. Allah'a iman, Resulüne iman kitaplarına imanın şartları var. İslam'ın şartları var. Bunları hepsini bir musulman adam işlemesi lazım. İçini doldurması lazım. Ondan sonra bu iman seni ne yapar? Salih amele gönderir. Salih emeli yaptıkça, inanarak yaptıkça imanın artar. Sen ne yaparsın? Orada bir tampo alırsın şeye karşı. Bu fitneye karşı zırklanırsın. Nasıl düşmana karşı kendini zırhlıyorsan, bu şeytanın şeytan düşmanına da karşı fitnelerine karşı imanla, gerçek imanla kendini şey yaparsın. Zırklarsın. Yani birincisi iman ve salih emel. İkincisi dedir. Alimler diyorlar ki, üçüncüsü de her zaman elimiz doğada olacaktır. Ne hidayet isteyeceğiz. Ya Rabbi bizi sıratı ı müstakim üzerine kıl. Her zaman bunu diyeceğiz. Biz tamam şahadat verdik, Müslüman olduk, akıntıya akındık, gidiyoruz değil. Her zaman bir tane var atacak çiçeğini bize, e, çankaz, kancasını bizi çekmek ister o o akıntıdan. Ne? Akıntı, sırat-ı müstakim nere gidiyor? Cennete. Her zaman bir şey var çeker bizi oradan. Hatta ne kupartsa oradan çadır onun için. O da kimdir? Baş düşmanımız. Baş düşmanımız biz o akıntıdan cennete girmemizi istemiyor. Onun için bir Müslüman beş vakit namazda kaç vakit, kaç rükat kılıyorsa her rükattene okuyor. Fatiha surası. Fatiha surasında ne var? İhdine, sırat-ı müstakim. Bunu anlayarak diyeceksin. Ne diyeceksin? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet ver. Onu göster bize. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir sahabeye e, nasihat ederken ya, ya Resulallah ben ne yapayım diyor fitne olduğunda e, o da Şaddad İbni Avs. Şaddad İbni Avs diyor ki Ya Resulallah beni nasihat et diyor Ey Şaddad İbni Avs. Eğer sen gördü, gördüysen idara'aytan nas kad eknezu zahab ve filzah fa eknez kelimat diyor baktın insanlar e, altın, cümüş yani mal topluyor sen de bu bu ke bu kelimeleri seni öğreteyim. bunları topla. Bunlar sermayen olsun. Oların sermayen malıysa senin sermayen bolsun. Nedir ya Resulallah? Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Allahumma inni es'eluke" eseluketh thabata fi fi'l amri vel azimeti ala'r rusht el fi'l amr bütün emrimde sabit kıl ben iman ettim bu imanda beni sabit kıl vel azimeti ala'r rusht rusht nedir doğru yolda azimet sahibi etmeni sonra diyor ki veseluk kemujibati rahmetika mujibati rahmetika beni senin merhametine affına nail ederse onu bana nesip etti. وَعَزَائِمُ مَغْفِرَتِكَ Yani ne gönderiyorsa beni, beni affediyorsan beni ona savk et. Ondan dolayı beni sebat üzerinde kılar? iman ve imanın üzerindeki ameller. Ve beni ne Allah'ın merhametine eder? Salih ameller. Onun için biz ne yapacağız? Salih amellere sarınacağız. Salih ameller bizi ne yapar? Sabit kılar. Sonra dinin üzerinde bütün emelleri, salih emellerini yapacağız, ikamet edeceğiz. İmanın şübelerini canlandıracağız. Fitnenin önünde bu durar. Uzak yolculukta arabanı senin nereden hedef alırsanı, benzin olacak. Benzin seni götürür hedefe. Sırat-ı yolunda benzin yerine aracında ne olması lazım? Salih emel olması lazım. İstikamet aleddin en önemli mesele. Dinin üzerine dümdüz güleceksin. Tampolu güleceksin. Bu dinde taviz vermeyeceksin. Allahu Teala En'am surası 153'ten diyor وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ mustakimen. Bu benim dümdüz yolumdur. Nereden bildik dümdüz yolumdur? allah Teala peygamberler göndermiş. Bize öğretmişler. فَاتَّبِعُهُ Uyun buna. Uyun buna, benim yolumdur, kendinizi cennette bulursunuz. وَلَا تَتَّبِعُ <السُّبُلَة> Onun yanında yollar var, Resulullah'ın çizdiği gibi. Çizdiği yerde bu sırat müstakimdir, yanlarda yollar var. O sübuldür, o şeytanın sübülüdür. Dür olara uymayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Eğer olara uysanız, yan kapısında dursanız bir bakımda var, yolunuz ayrılır diyor. Nereden? Sırat müstakim. ذَلِكَ yani. وَصَّاكُمْ bihi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Teala'nın da vesiyeti size budur. Hatta Allah'tan korkarsınız hakkıyla. Onun Allah bize yol göstermiş. Sonra İbrahim suresinde 7. ayet ne diyor? Allah Teala diyor yusabbitullahullezina amenu. Bil kavl'i sabit fi'l hayatid dünya, ve fi'l Allah kimi sabit kılar diyor? Dünyada ve ahirette ha? kavli sabit üzerinde kalan kavli sabit nedir? Sırat-ı müstakimdir sırat-ı müstakim nedir? Allah'ın şeriatidir Resulullah'ın motoridir nedir? kavli thabit şeriattir şeriat nedir? Salih ameldir ondan sonra salih ameli yakalamak için ne lazım bize? Resulullah'ın sünnetine sarılmamız lazım. Çok önemlidir arkadaşlar. Resulullah'ın sünneti asılda fitnenin önünde tek duran Resulullah'ın sünnetidir Yoksa fitnenin önünde ne kadar salih amel dursam, yapsam ama, e, amel yapsam ama salih olmasa, salih nasıl olur? Sünnete göre olur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor meşhur Erbaz ibn-i Sariye'nin hadisi meşhur Abu Davud'da var, e, diğer sünnenlerde var. Diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor öyle bir vaiz verdi bize ki gözlerimiz aktı sudan. Ne dedi içinde? Dedi aleykum bi sünneti. Benim sünnetime sımsıkı sarılın. Benim sünnetim üzere olun. Ve sünneti hulefail mehdiyinen raşidin. Benim ve bundan sonra raşid halifelerin sünneti üzere tavsiyem budur size. Ne yaparım? Temesseku biha. Sarılın ona. Sımsıkı sarılın. Nasıl bir çocuğun elinden oyuncağını alırsın sımsıkı sarılır. Vermem der. Böyle elinde tutar. Gözkü nerede onu? Böyle sarılın. Hatta Resulullah sarılmanın üslubunu gösteriyor bize. Ben çocuk gibi dedim ama Resulullah böyle demiyor. Ne diyor? Ve uzzu aleyha bin nevaciz. Nevaciz nedir? Azı dişler. Yani öndeki dişler zayıf olur ama içerideki dişler yemeği ezen dişler ne olur? Güclü olur. İnsan bir ceviz kırır can, o dişiyle kırar. Bir fıstık fındığı kırır can içeride kırar. Çünkü o aynen balyoz gibidir. İnsanın en güçlü dişleridir. Dur öyle sıkın, onuyla sıkın onu. Yani ön dişinle ipi tutsan ip kopar dişlerini de kırar. Ama azı dişle tutsan tutabilirsin. Öyle teşbih ediyor. Sünnetim üzerine azı dişinizle sımsıkı sarın. Bitti mi? Bitmedi. Resulullah'ın vasiyeti bitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Neye? Ve iyyakum sakın ha bir de tembih ediyor. Şeytan var o tarafta. Nasıl dedik sırat-ı müstakimin akıntısından atıyor kancasını çekiyor. Ve iyâ kum. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprakta kumsalda çizgi çizdi dedi bu sırat-ı Bende başlıyor. O bir ucu cennette bitiyor. Buraya giren cennete varır. Bunun yanında çizgiler çizdi. Böyle yamuk çi taraften dedi bunlar da şeytanın yollarıdır. Her yolunda başında şeytan var teşvik ediyor. Ne diyor? Ve iyâ kum dikkat ha, sakın ha, ne ya ey ümmetim, muhtesat il umur, benim sünnetimde olmayan ek dinlerde ek demedi, dinlere e, Allah'ın adıyla eklemek de demedi ne, iyi niyetle ek muhtesat il umur, çünkü diyor, fe inne kulle muhtesetin bid'ah, diyor bütün muhtes bid'attir ve kulla bid'atin zalaleh bütün mühdez, bütün ek, bid'attır. Bütün bid'atte dalalettir. Dalalat nedir? Sırat-ı müstakimin o yollardır. Dalalat, dal. Dal nedir? Kayıp olan. Sen otobandan sahara bir otoban yapılmış, bu şehirden bu şehre gidiyorsun. Çok güzel. Ama bir tecellen kaydı kumsara girdin, kayıp oldun, daha çıkamazsın. Yolu yoktur, ne teppe var, nişan korusun sahradır. kaybolursun. İşte sırat-ı müstakimden çıktın kayıp olursun. Onun için buradan bid'atçilere biz sesleniyoruz. Bak her dinde olmadığı mesele bid'attır arkadaşlar. Burada Resulullah dememiş bu bid'at güzel bid'at, bu kötü bid'at, bu iyi bid'at, bu orta bid'at, bid'ati hasene, bid'ati seyyiye, bid'ati bunlar yoktur İslam'da. Bak Resulullah'ın hatta bazı alimler, muteber alimler bunu demişler iştihaden demişler hata yapmışlar. O kadar basit dört imam dememiş. Ondan sonra bazı zalimler demiştir. Biz dört imamla bağlıyız. Dört imam sahaba dememiş. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçası olan bunu tamamlar. Arapça Allah dil vermiş bize. Bu dilden Resulullah'ın dilidir. Tam anlamamız lazım. وَكُلَّ بِدْعَةٍ dalala وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً diyor. Nedir? Her muhdes, her ek dinde yenilik bid'attır diyor. Bak dinde bir tane diyor sen kaşıkla yiyorsun, pantolon giyiyorsun uçağa miniyorsun. Bu da bid'at. Hayır. Bid'at sadece arkadaşlar dinde olur. Din nedir? Allah'ın emirlerinde. Ama bu güncel hayatta din bizim için ölçü koymuş. Kaşıkla yemek, bardakla su içmek, sandalyede oturmak, minare yapmak, camileri yapmak, çamurdan değil, betondan yapmak, mermerden yapmak. Bunlar bid'at değil. Hal üzerinde, hasır değil, hal üzerinde namaz kılmak, bunlar bid'at değil. Bunlar dinimiz ölçü koymuş, o ölçüler bunlara cevaz veriyor. Bid'at nedir? Sabah namazını üç kılmak, sünnetini dört kılmak. İşte bu bid'attir, bu bidatın en büyüğüdür. Bir de küçüğü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, bana e, mesela e, namazdan sonra 63 kere, Sübhanallah değil, sen 64 desen bunu, bid'at oldur. 63 kere desen bid'at oldur. Resulullah'ın emrine muhalefet oldur. Bütün büt'ed dalalettir. İşte bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılmak. Azı dişimizden bütün sünneti canlandırmamız lazım. O zaman fitneye karşı durabiliriz. Sonra bir şey daha Allah zikrini dilimizden ne yapalım düşürmeyelim. Çünkü şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde çökmüş. Vesvase şey ediyor. Hennestir. Vesvasil hennas. Allah Teala Nes surasında diyor. E, felak surasında diyor. Nedir bunlar? Nes surasıyla felak surası şeytanla ilgili elmiştir Bunlar her şeytandan kuruyan ayetlerdir. Şeytandan Allah'ı, e, şeytandan insanı ne kurur? Zikrullah. Allah'ın zikrinden başka şeytandan hiçbir şey silah işlemez ona. Ne kadar lezer silahı çıkartsan işlemez ona. Ne işler? Zikrullah. Onun için şeytan seni görüyor. Elbiseni çıkarttığın avratını görürüz. hem sen günahkar olursun hem o günahkar olur. O günahkar olması önemli değil onun için. Çünkü o garanti etmiş işini ben ebedi cehennemdeyim. Ama sen de çekmek istiyor. Allah Teala bir silah vermiş. Zikrullah. Allah'ın zikriyle o onun önüne bir perde çekilir. Çöşeye kaçar, saka kaçar. perdeye arasın, araylayamaz. Bitti. O da nedir? Allah'ı zikretmek. Nedir? Allah Resulullah La ilahe illallah desek olur mu? Olmaz. Bu da zikirdir. Zikrin en zirvetidir. Ama Resulullah ne demiş bize? Bismillah. Elbisemizi çıkartırız. La ilahe illallah desen ne oldu? Bid'at oldu. Resulullah'ın emrini muhalefet ettin. Benim sözüm daha güzeldir dedin. La ilahe illallah daha güzeldir bismillah'tan. Onun için olmaz. Ne dersin? Zikrullah şeytanı, şeytandan insanı korur. Her zaman dilimiz ne olsun? Zikrullah'tan olsun. İşte bu şeylerden arkadaşlar, bu şeylerden insan ne yapar? Kendisini fitneye doğru kurur. Bu birinci meseledir dedik. İkinci mesele, fitneye düşmemek için biz bu sebepleri aldık. Bir de ihtiyat almamız lazım. El vikayetu hayrun minel ilaç diyor. Hastalığa düştün, ilaç etmek güzeldir. Ama hastalığa düşme sebebini önlemek ilaçtan daha önemlidir. Bizi fitneye ne sevk eder? Olardan ne yapmamız lazım? Şey yapmamız lazım. Önlememiz lazım. Bunlardan nedir? Önceden Allah'ın emirlerine sabır edeceğiz. Allah'ın emirlerine sabredeceğiz. Allah'ın emirlerini nasıl sabredeceğiz? Şimdi sabır nedir? Hepsün nefs. Nefsi tutmak elde. Nefis ne istiyor? Susuzum. Su sür, nefis mene zorluyor, su iç Bardak suyu getir, sudur Bak böyle terlemiş bardak Ne güzel, su iç Ben diyorum orucum içemem, sabret Bu nedir? Sabırdır işte, tutmak nefsi O zaman ne yapacağız? Biz nefsimizi tutacağız fitneye karşı Elde tutacağız Sabır da iki kısımdır, bir fitneye karşı tutacaksın Bir Allah'ın emirlerine karşı Sabır edeceksin Nasıl? Mesela sabah namazına kalkıyorsun Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun Bular sabır ister bir de fitnelere de sabredeceksin. Ben de isterim kadınlardan kakım düşeyim. Ben de isterim içki içeyim. Ben de isterim bedavadan para kazanayım. Ama yapmıyoruz bunu. Ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Kadınları her her erkek bir günde ister kadınlardan haşir neşir olsun. Ama bizim için allah talebi Teala bir perde çekmişsin. Sabrediyoruz. Bunun karşılığı ne var? Sınırsız kadın var cennette. Hörü kızları var. Sabrederiz oraya ne alırız? İçki. İçki güzel şeydir. içiyorsun o, o uçuyorsun. Ama dünyada sabrederiz biz buna. Karşılığında ne var? Öyle bir içki var ki uçarsın ama başına ağırmaz. İçki içen o kadar uçar ondan sonra başı ağırır, pışman olur, el, konu, la, la, laubali konuşur, hata yapar ama o dünyada o lezzeti alırsın ama o hataları yapmazsın. Vesaire bütün şeyler ne yapacağız? Biz sabredeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Ebu Davud ne diyor ki sahabine ashabına ee, diyor ki ee, soruyorlar ondan diyor ki inne min veraikum ayyamu's sabr diyor, be, be, bu, bu bu günlerden sonra sabır günleri gelir. Es sabru fihi misl misl qabid ala'l Diyor o günler gelir ki o günler e, be, sizin bu günlerden sonra sabur günleri gelir. O günlerde sabır etmek, çöz ateşini tutmak cübidir elde. Allahu Ekber. Bakın Resulullah nasıl, nasıl, ne güzel anlatıyor. İnsan çöz ataşını nasıl elde tutar? Tutamaz. Ama bir tane durmuş başında zordan kılıç tutmasam kafana uğrarım tutmak zorundasın. Nasıl tutarsın onu? Ha? Tutabilmezsin. Ne yaparsın? Havaya atlar, zıplar zırplara tutmaya çalışırsın. Öyle çok zordu çöz ataşın üstümü. lil fihi o cünde o sabrı yapan diyor. misl ecri 50 raculan yaamelun misl amali. o cünde sabreden 50 tane çişi ameli ecri var. ya resulullah 50'ne minhum قال ecru 50 minkum. o ki 50 50 adam o gündeki adamlar hayır sizin yaptığınız gibi hemsin. Allahu akbar. Alın size müjde arkadaşlar. Önce kendi nefsime müjde. Ben bu günde sabretsem bu fitnede 50 sahaba gibi ecir kazanıyorum. Hadis sahihtir. Ebi Davud'ta alimler bunun üzerine kitaplar telif etmişler. İşte sabredeceğiz. Resulullah'ın tavsiyesiyle sabredeceğiz. Sonra nedir? Allah sığınacağız dedik doğu aidice sırat-ı müstakim. Burada doğanın kendi şıkkı fitneden istiâze ederiz Allah'a. Yani istiâze nedir? Allah'tan Allah'a fitne, e, fitneden Allah'a sığınırız. Nasıl şeytan altan Allah'a sığınırız? Diyoruz naudzubillahi mineşşeytaner racim. Fitneden de Allah'a sığınırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ashabına ne dedi? Ta'avvudubillahi mine'l fiten ma zahara minhu ve ma batan Allah'a sığının fitneden. Gördüğünüz görülmedi, görülen görülmedi, görülmeyen fitnelerden. Allah'a sığının. O zaman biz de Allah'a sığınırız. Ne deriz? Ne'udhu billahi mineşşeytan. Şeytan fitnelerin başıdır. Lideridir, imamıdır. Ama ne var burada? Ne'udhu billahi haram maldan. Ne'udhu billahi Allah'a sığınırız. Kadınlarından, haram kadınlardan. Kadına bakmaktan, içkiden, haram maldan. Bunlar hepsi fitnedir. Allah'a sığınırız bunlardan. Sonra... Allah'a sınırdıktan sonra ne yaparız? Takva. Takva nedir? Allah'ı gözetleme. Allah'ın gözetlemesi altındayız biz. Ha? Biz Allah bize muhafaza etmese, kim muhafaza eder bizi? Fitneden. Hiç kimse yapamaz seni. Kutunun içine koysalar seni, bak bir odada olsan bile gönlün fitne yapmak istiyorsa inançı her yerden yaparsın. Hiç çıkmasan ne kadın gördün ne bir odada kalsan eğer Allah seni muhafaza etmese fitneye düşersin. Böyle o böyle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbni Abbas'a sehati nedir? Ehfızı allâhe yahfazuka yahfazaka ehfızı allâhe tecidhut Allah'ı hıfz et Allah seni hıfz eder. Allah'a hıfz et, Allah'a hıfz et Allah seni Karşında Allah'ı bulursun. Hefzet ne demektir? Allah bizi hefz eder, biliriz. Fitneden kurur, düşmez, sahip çıkar bize. Ama biz nasıl Allah'ı hefz ederiz? Allah'ı hefz etmek nedir? Allah'ın emirlerini uymaktır. Ondan dolayı Allah'ı hefz etmek nedir? Allah'ın emirlerine uymaktır. Ben Allah'ın emrine uysam, Allah beni ne de hefz eder? Malımda, dinimde, ehli beytimde. اِذَا لَنَا hepsini hafzeder. هِبْسِنِ حَفْزَدَرْ وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ Ve وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Ayet-i ne diyor allah Teala? Hidayete varanlar Allah onları hidayetini artırır, takvalarını da artırır. O zaman biz hefz edeceğiz. Hefz etmek Allah'ı çok önemlidir. Allah'ın yoluna uyacağız. Sonra nedir? Bundan sonra ne yapacağız? Salih toplumları o Salih toplumlarda bulunacağız. Yani biz derslere katılacağız. Salih insanlardan konuşuluk yapacağız. Camiye gideceğiz, cami cemaatini göreceğiz. Kötü cemaatten uzak duracağız. Facebook'a girdik. Facebook'ta sadece üye arkadaşlarımızı, mümin insanları yapacağız. Her kadını, her erkeği Facebook'a Kabul etmeriz. Ne güzel bir gün hatayla bir arkadaş bana teklif etmiş. Ee, e, bazen geliyor böyle. Facebook'ta demiş filan adamı da arkadaş yap hocam. Ben de tıkladım üzerine. Bilmedim kimdir. Ama arkadaşı tanıyorum. O arkadaş musulmandır. Ben de tıkladım. Bir müddet sonra 3-4 gün sonra bir me me me mesaj geldi benim mesaj bölümüne. Hocam diyor benim senin sitene baktım çok güzeldir aktiftir ben zaten onu takip ediyorum dışarıdan diyor Allah razı olsun senden ama benim matodum ben bir kadınım matodumda hiç sitemde şey kabul etmiyorum ne güzel ben de dedim Allahu Ekber e biz de böyle kadınlar istiyoruz bak ben benim sitemde hiçbir ne laf var ne boş laf var ne suhbet var ne muhabbet var sadece dersler var kitaplar var tavsiyeler var Böyle bir siteyi de kabul etmiyorum diyor. Demek şu güzeldir. İşte böyle laubali olmamamız lazım. Ne yapacağız? Salih toplumlardan bir araya geleceğiz. Salih toplumlar bizi ne yapar? Düz yola gösterir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dawud'ta ne diyor? Mu'minu mir'atel mu'min. Mu'min, mu'minin aynasıdır diyor. Ben karşı tarafta kendi hatamı görürüm. Mu'min, ahul mu'min diyor. Mu'min, mu'minin kardeşidir. Kardeş kardeşe aziyet verir mi? Kardeş kardeşe zorlar mı? Anlatabildim mi? Kardeş kardeşi muhafaza eder, cizler. Bir de ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? er <raclu> ala dini helilihi. Bir çişi diyor. kimin din üzerindedir? Sevdığı insanın din üzerindedir. Ondan dolayı feliyanzuru ahadukum men yuhalil. Baksın bir taneniz seçin kimiyle arka dostluk yapıyorsunuz. Ondan dolayı arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor eski zamanda bir tane 99 kişiyi öldürmüş. Tövbe etmeye kalkmış gelmiş demiş kimdir burada alim demişler bu çöyde valimdir. Gitmiş alime demiş ben tövbe yapıyorum. Demiş ne tövbesi sen 99 adam öldürmüşsün tövben olmaz demiş. olmazsa demiş çekmiş onu da öldürmüş. Ama ciddi adam tovbe Bir de gitmiş araştırmış araştırmış bir başka şehirde demişler bu alemdir. Gitmiş hakikaten o da alemymiş. Demiş kimsenin Allah'ın arasına girebilir. Allah tova kapısını açık koymuş. Şirk etsen bile tovbe etsen ölmeden önce Allah affeder seni. Tovba kapısı mutlak açıktır. Hiç sınırı yoktur. Yeter ki ciddi bir şekilde şartlarına uygun bir şekilde tovbe et. O da demiş tovbe ediyorum demiş et kabul de eder Allah Teala. Ama demiş bir nasihatin var sana. tövbe etsen memleketinde kalsan yapamazsın. Çünkü senin çevren kötüdür. Ama git filan köye hicret et. O çöğün ehli salihtir. Olar seni tevben de sabit kılmakta yardım ederler. O da ciddi adamdır. Yüz tane öldürdükten sonra Allah bilir daha neler yapmış. Bu kadar kötü amelden sonra almış e, e, şeyini yolunu o çöye doğru gidiyor. Çoyun ortasına varmadan Allah'ın emri gelmiş, onun saati bitmiş. Melekler hemen gelmiş, çökmüş üzerine rühün almaya. Kim melek? Yarış yapıyor. Azap meleki, rahmet meleki. Rahmet meleki diyor bu tevbe etti ben alacağım. Azap meleki diyor hayır. Bu hale o, o şehre varmadı. Bir de hiçbir amel işlemedi. İhtilaf ederken diğerler durun Rabbül alemine döner. Rabbül alemine dönerler. Ya Rabbim bunu kim hangimiz alalım? Allah Subhanahu ve teala diyor gidin. Çi çöyün ortasını ölçsün. Hangi çöye yakın ise iyi çöye, salih çöye yakın rahmet melek alsın. Ee, azap çöyüne yakın ise azap melek alsın. Çötü çöy. Melekler gelir yoldadılar. Al, e, bu kötü çöye yakındır. Allah emir eder yere. Diğer büzül. Salih çöyden Ölünün, e, o kulun arasında yere emreder, yer büzülür, büzülür, büzülür, ölçerler, bakarlar salih çöğe yakındır, salih melekler alır şeyini. Demek ki tevba, salih ne kadar önemlidir. Alimler diyorlar ki, bundan delalet eder ki, bir insan sa salih toplumdan kalkmaz. Ne kadar ben ehli takvi olsam ama atrafım, çevrem ne salih olsa, ne olur? Ben hataya düşebilirim. Hataya düşmeğe muarrazım, beni teşvik ederler. Ama Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, birer çek bir kadın, bir araya geldi, üçüncüsü şeytandır. Diğer hadislerine diyor, şeytan bir teneden, bir tane yakındır, iki teneden daha uzaktır. Üç teneden daha uzaktır o zaman. Dört teneden o zaman daha uzaktır. O zaman biz salih toplumlarda dolarız, şeytan uzak olsun bizden. E, bundan dolayı, e, bizim hedefimiz, bu salih toplumdan nedir? dinimize imanımıza mukayet Olarım. Hattenen alırım şeye düşmeyelim. Fitneye düşmeyelim. Şehvetlerden uzak olalım. Allah Subhanahu teala bu fitneye bu vesilelemizi sebat kılar inşallah ve bütün e, ümmette, doğamız Allah bütün Müslümanları muhafaza etsin fitneye düşme düşmemeye e, e, Nesip etsin. Ve salih amel ve sırat-ı müstakim sabit kılmamızı e, nesip etsin ki bizde sırat-ı müstakim üzerine cennete girmeyi de nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.